Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Ee, bilemiyorum. Bu sorunun cevabını şu ortamda yani... bulmak biraz zor. Sen iyi misin? <gülüyor> Sen iyi misin? Bu da öyle bir sordunuz ki iyi olmaya imkan yok galiba bunun üzerine. Ölmekteki özellikle... karamsarım. Evet. <gülüyor> Her şey çok kötü olacak hiç merak etmeyin. Yok öyle ama... bir karabim yok ama özellikle de bir gün önceki dünkü... Eki günkü yazına bakınca da işte patlamanın olduğu sokaklardan geçerken yürürken diye başlıyordu evet. insanın aleti rüyesi yaşadığı şehirde de etkilenmemek etkilenmemesi mümkün değildir herhalde. Vallahi sanki Ankara'da çok mutlu ve neşeli olmak mümkündü de de. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir hani sokakları illa ki insana keyif veren bir şey değil şimdi, şimdi evet. konuşursak Ankara'yı çok sevenler kusura bakmasınlar ee, ama tabi böyle bir olay başka bir şey şimdi terör saldırısı ya da ne diyorsanız bunu yani terör diince hani bir e, e, korku yaratmaksa eğer tabii ki insanlar da bu allak bullak ediyor. Ee, o sokakta ben de yürüyebilirim, siz de yürüyebilirsiniz. Herkes geçiyor olabilir. Ama tabii e, daha da e, burada bence tüller ürpertici olan şey e, bir yandan buna aynı zamanda tepkilerimiz. yani Daha olay olduğu anda öyle yorumlar yapıldı ki mesela medyada öyle e, birdenbire herkes her şeyin uzmanı kesilip e, öyle yorumlar getiriyorlar ki. Herhangi bir şekilde bu işi kim yaptıysa ya algıları yönetmek için yapılmış olabilir. Bu ya gerçekten bir saldırı olarak gerçekleştirilmiş olabilir her neyse. ikisinde de hakikaten amacına hizmet ediyor o zaman. Çünkü elbette böyle bir şeye duygusal yaklaşılır, korkulur. Korkunç bir şey hakikaten ne ne demeli ama e, buna bu kadar e, duygusal ve e, gayri e, mantıki soğukkanlıktan uzak tepki vermekte haber kanalları da dahil Türkiye'de e, belli bir algıların oluşmasına sebep oluyor. Evet. Ya yani daha hemen bomba mesela patladığı haber gelir gelmez ya da neyse bomba olduğunu o an bilinmiyordu. Hatta öyle bir nokta ki şu an bomba olmamış olsa diyelim olmadığını söyleyemezler. O kadar kesin kanaat oluşturuldu ki zaten daha 3-5 dakika içinde. Öyle bir durum. Onun için bu medyayla bu yaklaşımlarla zaten herhangi bir şekilde bir sorun çözmek mümkün değil. Ee, mesela şey vardı dün e, gene hani patlama anının diyelim e, yarattığı insanlarda sarsıntı vesaire falan o da değil. Çünkü e, büyük haber kanallarında dün mesela Adana'da biri gözaltına alınmış. E, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu özellikle vurgulanıyor işte bu patlamayla ilgili gözaltına alınıyor e, o kişi. Onun ismi söyleniyor televizyondan duyuruluyor. Bunu yapan yani öyle bir herhangi kanal değil ciddi bir haber kanalı pek evet, evet. uluslararası bağlantıları olan ee, ondan sonra o kişinin neredeyse resmini gösteriyorlar ve adamın tek e, şeyi zaten herhalde kaç tane e, bu e, bombacı olduğu söylenen kişinin e, resmine fotoğrafına benzeyen kaç tane Türk erkeği vardır veya <gülüyor> Türk erkeği vardır veya Türkiye'de kaç tane erkek vardır bilmiyorum evet. yani adam benziyor diye gözaltına alınmış ee, sırt çantası taşıyor aa falan şüphe bilmem ne Ona hiç alakasız bir şey çıkmış orada yaşayan, çalışan bir insan. Ee, onun için bunlar e, ya o anda mesela o kişiye karşı müthiş bir e, suçlu psikolojisi oluşturulabilir, bilmem ne olabilir falan. Türkiye henüz o eşitlerde değil. Hala hani bir e, şey var toplumsal olarak bir şeyler so soğuk kalmış diyebilirsiniz, patlamalar olmakla beraber bir şekilde bugüne kadar korunmuş, kalmış. Ama bunun üstünde bu kadar tepilirse kadar e, üstüne gidilirse bu, bunun e, da, hangi toplumda ne kadar beklenebilir e, daha fazla beraber yaşama arzusu ve iradesinin kalması? Evet. Can alıcı noktalardan bir tanesinin e, özellikle medyanın bu uh, savaşkan, militar e, dili ve bu tarz işte biraz da hatta bullshit kullanan çok felaket çarpıtan bütün gerçekliği çarpıtmaya yönelik en ciddi kanallarda da senin de söylediğin, ettiğin gibi geliyor evet. olması. Bunun üzerinde biz de günlerdir aslında durmaya çalışıyoruz. Evet. Mahirle birlikte. Evet. Ya bu Türkiye'nin herhangi dediğim gibi bir barışa ulaşmasının önündeki önemli engellerden biri de bu anlamda medya oluyor. Zaten böyle ola gelmiş. Herhangi bir kurgulamaya da gerek yok. Bunu hakikaten bir doğal tepki olarak veriyorlar. Daha önce birkaç defa bahsetmiştim. işte İsrail'de mesela bu konuyla ilgili işte Daniel Dor diye bir gazetecinin, <gülüyor> dil yaptığı araştırma var sonradan dil bilimci olan. Hakikaten artık öyle bir etki tepki mekanizması haline dönüşüyor ki bu herhangi bir kurgulamaya hiç gerek olmadan işte hiçbir şey o, e, düğmeye basılmadan diyelim genel kurma briefingleri toplantıları yapılırdı eskiden direkt telefonlar gelirdi şöyle yazın böyle yazın diye Onlar olmadan da zaten medya kendi tepkisi o, e, benzer tepki çok e, kendi içselleştirme veriyor. bütün mesele orada zaten aslında evet. bir otosansür de değil bu zaten ondan yana Aslında böyle bir gidişatı gündemi kendi belirlemeye çalışıyor. içselleştirmiş durumu tabii. E tabii şimdi genel olarak dünya medyasında zaten böyle bir sorun var. İşte medyanın ruhunda böyle bir sorun var her şeyden önce. Dönemimizde böyle bir sorun yaşanmasına geçtim. When it bleeds it bleeds diye bir laf var. Hani böyle kan varsa manşete çıkar gibi bir şey. Evet. Ee, bu hakikaten de e, gazeteciliğin de biraz o anlamda Türkiye'de de özellikle böyledir çok macho çok şey bir dünyası var böyle sert e, ve e, hakikaten hem büyük bir ego orada insanların gözükmesi var olması bir ego tatmini böyle e, isminizin çıkması veya resminizin çıkması ekranda olmak gibi bir şey Her, e, hem de e, bununla beraber O manşeti o şeyi yakalamak etmek vesaire yani adeta o kan ve dehşet ve şeyden bir zevk alış hali oluyor böyle bir şey oldu son dakika haberi flash bilmem ne falan filan diye ama Z zaten normal bir televizyon yayını son dakika flash haberlerin arasında birkaç şeyden ibaret kaldı yani <gülüyor> o da aslında varsa, evet. evet yani genelde sadece son dakika haberleri çıkıyor. ...bütün ekranlarda. Evet, Başka evet, bir dünya, şey yok yani. Dünya genelinde gerçi böyle bir sorun var. Var evet. Ee, hani şeyde, belki o satır arasında... ...haber olmayan haberlere biraz... ...bakıyor olmak lazım. Hani Bill McKibben'in de bir zaten kitabı vardı. Ondan sonra şey olarak... ...yani e, hakikaten... Ee, arada kalanlar belki önemli. Ee, şey enteresan. Dün mesela e, Başbakan'ın e, bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması işte şey olarak verildir. Canlı olarak bazı kanallarda verildi mesela falan ama onun arkasından mesela yorum yapılan hiçbir kanal yoktu neredeyse. Bir tek Samanyolu televizyonunda vardı. Orada çok enteresan bir yorum oldu. Haber, Samanyolu Haber Müdürü New York Times. Ee, hemen sıcağı sıcağına bir yorum yaptı ve çok e enteresan geldi bana. Ee, şey dedi, Bay Başbakan'ın konuşmasına nasıl yorumlarsınız deyince, e, Ayrıca dedi, biz e, işte, e, AK Parti grup toplantısı gibiydi dedi. Ee, hatta dedi yani ilk böyle girişinden sonra e, CHP'ye falan bir iki laf etse, hani kaptırıp <gülüyor> kendi <gülüyor> <gülüyor> orada Ordayı ol falan dese ve Birleşmiş Milletler Genel kurulda bu zevki yaşasa değil mi orada? Evet, müthiş bir <gülüyor> özgüveni de yansıtıyor tabii. Hem özgüven, hem işte ondan sonra hani daha sonra gene aynı e, haber müdürünü sorduklarında şey işte manşetini ne yap, atardınız mesela bu konuşmanın falan filan dediklerinde o da dünyaya van millet diye cevap verdi. Hay <gülüyor> hay sen artık <gülüyor> <O asmadık>. sen, <gülüyor> sen devam et konuşmaya <gülüyor> seni <sözün. gülüyor> anlat sen biz koridordayız <gülüyor> vallahi ne ne diyeyim bu doğru var bah artık bütün dünya yaşıyoruz Skala bir küreselleşti Rica derim yani. Evet, bu şey, bunu, bunu şeyi evet. de takdirle karşılamıyor değiliz yani bizim hem New York hem Ankara muhabirliğimizi üstlenmiş olarak taraman televizyonları filan göz yaşardık evet yani hiç hiç hiç valla bir yere gitmenize <gülüyor> gerek yok <gülüyor> <gülüyor> Ankara'nın renkli dünyası ben her şeyi haber veririm size tamam çok bunu mütehassis olduk yani <gülüyor> valla yani ama artık dünya çapında bu yaşandığına göre manneniz ben Biz, artık bilemiyorum ya. ya ya böyle bir şans yakalanmış ee, böyle bir şey var diyelim Türkiye güçleniyor vesaire ee, Birleşmiş Milletler Yer Kurumunda böyle bir konuşma yapılıyor ve bu bunda hemen Birleşmiş Millet eleştirisiyle konuşmaya başlamak zaten Birleşmiş Milletleri politikada çakan çakana gelen vurdu giden vurdu gibi bir durum Birleşmiş Milletlerin çok büyük başarısızlıkları olabilir Ama dünyada bugün pek çok e, e, yardım operasyonu vesaire şu bu yapılıyorsa bunu gene Birleşmiş Milletler yapıyor. Veyahut da daha çok daha da iyi bir dünyanın planı var mı milliyetçiliğin bu kadar hala geçerli tedavide olduğu bir dünyada Birleşmiş Milletler'den başka ben bilemiyorum. Bu açıdan haklısın hatta bir tür öz eleştiri de şunda ben de kendi payıma söyleyeyim ki Ben de bazen frustre oluyor insan e, olaylar karşısında ve Birleşmiş Milletler uyuyor mu filan gibi. E uyuyor tabii yani. Şeyler yapıyor bazı... eleştiriler getiriyor ama belki de dediğin açı da çok önemli tabii yani. E, şimdi Birleşmiş Milletler'de bizzat çalışanlardan da hani kendi bir, bireysel olarak arkadaşlarından vesaire tanıdığım dünyanın dört bir yanında çatışma bölgelerinde bil çalışan çok kıymetli insanlar var. Dünyanın başka yerinde çok daha ayrıcalıklı işlerde, ayrıcalıklı hayatlar yaşayabilecekken elbette Birleşmiş Milletler her zaman iyi para verir vesaire, maaşını karşılar belki ama bir anlamda Avrupa Birliği'nden mesela farklı olarak, bürokratik yapısından farklı olarak Bizzat sahada olan ve çok e, ciddi çalışan insanların hayatlarına dokunarak çalışan kişiler var i̇şte bir yerde işte bir felaket olduğundan tutun e, çatışma bölgelerinde e, bir bilfil özellikle Afrika'da vesaire. Yani Birleşmiş Milletleri bugün çekin, e, dünyadan yok olsun bu berbat kurum. Ne ne ne var yani devletlerin oluşturduğu başka herhangi bir yapı var mı dünya çapında? Hı -hı. Olabiliyorsa olsun çok daha iyisi olsun ama Birleşmiş Milletler'in bu halde olması da özellikle e, devletlerin gene manipülasyonlarından, Amerika'nın en çok manipülasyonu işte e, Irak Savaşı'na harcanan paranın onda biri Birleşmiş Milletler'in kendisinin reform edilmesi için Dünya çapında hakikaten yardımdı, barıştı. Biz bu konular üzerinde daha da etkin biçimde çalışmak Ama Birleşmiş acansardır. Milletler onun için uygun platform değil ki. Başkan Obama'nın dediği şeye göre, açıklamasına göre. Bunun yeri Birleşmiş Milletler değil dedi. Bunun yeri Birleşmiş Milletler değil ama bunun yeri neresi? O zaman Birleşmiş Milletler'in... Ya sonuçta Birleşmiş Milletler'in fikri eğer... Dünya çapında devletler üstü bir güç olabilmekse bütün dünyayı birleştiren, bu başka evet Birleşmiş Millet'in yapısı elbette buna uygun değil. Çünkü veto haklıydı bilmem neydi falan devletlerin orası güç alanı haline geliyor. Burada da bir doğruluk payı var açıkçası. Eğer buysa mesela ama sorun işte bundan kaynaklanıyor. Gene dönüp dolaşıp kurumun kendisi mi yoksa onun içindeki devletlerin mantığı mı? bir türlü yenilemeyen. Evet, ben NATO'yu önermeyeceğim. Bir <gülüyor> yerine. Vallahi Allah'tan. Gerçi organizasyon bakımından çok iyiydi yani yeraltı organizasyonlarıyla vesaire yıllarca evet. hayatımızı şekillendirdiler. E şimdi işte artık o kadar bir algı bombardımanı hali Gladiyon günlerinde belki işte bir tane algı yönetimi vardı bir yerde bir şey düzenleniyor. Hani algımız nasıl olacaksa öyle oluyor. Şimdi o kadar o taraftan, bu taraftan, her taraftan bir algı çekiştirmesi halindeyiz ki <gülüyor> nereden inanacağız, ne, oluyor, ne düşüneceğiz evet. acaba? Fakat e, belki de şeye de e, birazcık e, pay ayırırsak, e, yani bugünkü ok ve yay yazında, başlıklı yazında söylediğin gibi bir de Ee, pozitif tarafı da var bütün gelişmelerden. Biz de e, nereden bir mesela bu işte yarın e, bütün dünya ülkelerinin bu fosil yakıtların ötesine evet. geçebilmek için muazzam binlerce eylemin bir arada olduğu e, işte hareketlenen gezegen gibi çok sayıda da şey var. Yani e, ister Arap baharını alalım hele, ister bu gibi eylemleri, isterse Wall Street'in Evet. işgalini çok önemli de bir başka e, evet. senin de sözünü ettiğin gibi yalnız olmadığımızı ve her yerde bu hakların ve özgürlüklerin ilerletilmesi içinde çalışan aktivistlerin ve vicdanlı insanların sayısında bir harekete dönüşecek şekilde e, hareketlenmesi yani o da önemli. E, tabii muhakkak dünyada bütün bu her, her tarafta e, neredeyse e, bu, Herhalde bundan azad olan çok az ülke var Bir ayaklanmalar bir şikayet Bir huzursuzluk Bir sokağa dökülme Hali var i̇şte İsrail'i mesela örnek vermişim İsrail bu açıdan enteresan bir ülke Çünkü çok bezgin bir ülke İsrail bir yandan Türkiye'de çok yargılanıyor ediniyor. Ama halkın kendisine baktığımızda Savaşmaktan hitap düşmüş Artık Bir anlamda Neden böyle bir ülke olduğunu kendisi de sorgulayan hale gelmiş. Ee, bir toplumdan bahsediyoruz, birbirinden çok çok çok farklı çünkü kutupların olduğu da bir e, toplum. Ee, orada mesela bu ayaklanmaların olması, işte halkın sokağa dökülüyor olması, mesela çok önemli bir şey. Çok önemli tabii. Ee, bu aynı, işte, işte Rabin'in işte ölümünden beri ilk defa oluyor diye bahsetmiştim ve işte normalde hiç yan yana gelmeyecek kesinler. Geniştim, ya mesela işte çok ultra ortodoks Yahudilerle işte son derece liberal dinle hiç alakası olmayanlar, bunlar normalde birbirini görse sokağını değiştirebilecek insanlar olabilir ama aynı şekilde aynı meydana çıkabiliyorlar. Kez açtı işte Arap Baharında işte Mısır'da Kahire'deki ayaklanmalarda Hristiyandı vesaire işte Müslümanlı bir ayrım olmadan insanlar birbirleri dayanışarak sokakta oldular. Bunlar sadece sokağa dökülmek değil Türkiye'deki değişim de Türkiye'deki mesela genel olarak bütün Orta Doğu'daki Balkanlar'daki vesaire popülaritesi hep Erdoğan'a atfediliyor işte onun karizması onun bilmem nesi Erdoğan çok ilgi görüyor olabilir ama ben ondan kaynaklandığını düşünmüyorum. Türkiye'nin kendi değişiminden gücünden gücünden derken Türkler çok farklı Türkiye ya da Türkiye vatandaşları çok farklı başka insanlar demiyorum. Ama bir değişim ilmesi var. Evet ee, evet senin de sözünü ettiğin tabandan gelen hatta bir dönüşüm gücü ilmesi bu dinamizmi var ve Erdoğan onu sadece E, önceden kullanıyor. E, öngör, öngörüp, erken görüp kullananlardan biri olarak var sadece. Ona da o da önemli bir yetenek. Küçümsemiyorum ama asıl dediğine evet. katılıyorum çok. Yani tabandan yükselen bir dönüşüm vardı. Bunu her yerde görüyoruz. Hatta şimdi Erdoğan'ın göremediği bir nokta da var bence. Bu gerek gergede olsun gerekse Biraz evet. önce Trabzon'da okuduğumuz çok ciddi bir e, halkı tabandan gelen direniş var bu hidroelektrik santraller, termik santraller vesaire Yani topraklarına tecavüzü ve yaşam e, aslında evet. Koşullarına, evet. koşullarına çok ciddi bir sert mücadelelere girmeye başladılar. Bu da o dinamiğin bir parçası bence. Ee, i̇nsanlar işte Türkiye'de e, özetlersek veya dünya genelinde hep aynı şey. Ee, iyi yaşamak istiyorlar. İyi yaşamak derken bu illa madden iyi yaşamak değil. Bir takım haklara, özgürlüklere ve aynı zamanda e, bireysel olarak daha iyi olarak veya toplumsal olarak daha iyi koşullarda, insanca koşullarda yaşamak istiyorlar. Evet. Bu bunun arzusu. Para başarı evet. değil de iyi yaşamak kavramı aslında Bolivya'da çok evet. çıkmış bir kavram. Yani oradaki yerlilerin, yerli <gülüyor> halkın sözü zaten. iyi yaşamak doğayla uyum halinde kendini evet. mutlu hissederek ve işte yani aslında temel ihtiyaçlarının da karşılanmasıyla kültürel vesaire faaliyetlerinin de karşılanacağı besin alınacağı bir yaşam yani. Evet. İtalyan gibi bir laf var. Ben eşlere diye. Yani iyi olmak Hı -hı. gibi. İyi olmak tam tercümesi bu ama Ee, aynı zamanda refah içinde olmak, aynı zamanda e, insanca koşullarda yaşıyor olmak, hayattan memnun olmak aynı zamanda. Hem keyif alarak yaşamak hem işte çevresiyle uyumlu yaşamak hepsini birden içeren bir şey birazcık da. Ee, Talep bu. Fakat bu sadece maddi koşullarla veya AKP'nin her zaman çok iyi anladığı bu oldu. O taban isteklerine tercüman oldu belli bir noktaya kadar. Hizmetler açısından insanlar neydi? Ne oldu hakikaten? Yaşam koşulları. Türkiye yönetilmeyen bir ülkeydi. Kendi başına bırakılmış adeta siyaseten çayıra salınmış durumda bir ülkeydi. Bunun için Ee, i̇lk defa yönetilmeye başlayınca birden birde aradaki farkı e, bir şahlanış olarak görmek çok kolay. Ama bu böyle değil aslında. Ee, çünkü onun arkasında son derece işte gerçekten de demokrasi bir tramvaydır. İstediğimiz zaman kullanıyoruz, zaman kullanmayız. Veya da işte şey e, e, hizmetse işte neyse ben, ben yaptım oldu, e, ben böyle istiyorum tamam e, gibi de son derece kaba bir yan da olabiliyor. Bunlar işte çok önemli. Çünkü bir yandan Türkiye'nin tamam tabanında falan filan var ama bu yavaş bir değişim olduğu için yani ayaklanmalarla, sokağa dökülmelerle e, tezahür etmediği için bir kırılma şeklinde. Bir, bir deprem gibi değil çünkü. E, orada bir karşılıklı AKP de Türkiye'yi şekillendiriyor. Ve bu şekillendirmesinde... E, Bir yandan da bir tavsiye kültürünün oluşması ve insan haklarının bu, bu gibi değerlerin, insani değerlerin arka plana atılması, hele ki Türkiye'nin Kürt sorunu varken çok da ilkeli bir şey. Evet. Sırtımız pek olsun, gerisi önemli değil de, de deme noktasına gelebilir. Rusya'da işte o var yani mesela. Evet ama o e, demokrasi... E demokratik bir ülke değil ki orası. Yani onu evet. kendimize örnek alamayız. Yani bizim evet, temel evet, hedefimiz, evet çok önemli bir nokta bence de bu. Yani bizim e, temelde üzerinde yaslanacağımız, konuşacağımız temel kavram e, demokrasi olmalı mesela. Temel insan haklarının, temel bütün hakların aslında doğa ve insan haklarının da sağlığı, garanti altına alınacağı bir demokratik ortamdan bahsediyoruz. Onun dışındaki herhangi bir seçenek bizi ilgilendirmez ki. Ya bölgeye, e, tabii ki işte aynen öyle. Rusya'nın e, insanların düştüğü yer, hakikaten o e, şeyde, Yeltsin döneminde vesaire baktığımızda Ee, Rusya dünyanın maskarası haline gelmiş bir ülkeydi ve insanlar hakikaten çok zavallı durumdaydılar. Şimdi e, göreceli olarak bir refah yükselmesi e, Putin'i de yükseltiyorsa işte orada bir soru işareti var. Ben e, onu, onu demek istiyorum. Yani Türkiye'de de bu olmamalı. Yani Türkiye için o uçuruma belki düşmedi Rusya gibi ama gene de Hani biz iyiyiz, çok muhteşem her şey falan filan deyip de temel özgürlüklerden feragat etmek ve muha muhafazakarlaşmak bence budur işte. Herhangi bir dinle falan hiç alakası yok. Tamamen dünyaya bakış açısı açısından kalınlaşmak diyeyim, nasırlaşmak mı? Evet. Belki. E, o e, duyarlılıkların yitilmesi Türkiye'de ben bunun olduğunu hiç düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Ama kötü sorunu fazla bir e, tazik uygularsa insanların üzerinde ne olur? E, mesela işte bu şehirlerdeki saldırılar bilmem nelerdi falan filan bunlar arttıkça oldukça nereye gider bu iş? E, ki bu işte bütün bu Birleşmiş Milletler toplantıları, Amerika ziyaretleri bilmem ne falan filan e, bunlar komplo teorisi falan değil ama ortada o yeni şekilleniyor ya aynen 19. yüzyıl mantığıyla eminim yeni sınırlar da oluşturuluyor kafalarda, kapalı kapılar arkasında. Bir gün bir gibi işten öğreniriz artık nasıl olduğunu. Ee, Türkiye'de bu, bu mantıkla, devleti bu mantıkla ilerliyor. Elinde gerçek bir dönüştürücü güç olma fırsatı olmuşken bence bu da acıklı. Evet acıklı ve yani... Sen, başka bahara <gülüyor> İnşallah başka bahara değildir çünkü çok önemli bir fırsat yakalanmış olduğunu da sen de yazmıştın bu büyük bir dönüşümden geçti yani İstanbul'un özellikle evet. haline bakıldığı zaman yani kültür, sanat faaliyetleri her türlü faaliyetin evet. yani olağanüstü dinamikler içinde olan bir kent ama bunun gibi Anadolu'da da ve birçok yerde de var ve, ama bunu bir Şey yapabilseydi çok önemli barışla da barış ve demokrasiyi temellendiren bir şey oturtabilmek fırsatı vardı. Bunu heba etmesinden korkulur tabii çok. Gene tabana güvenmek lazım işte bu noktada. Hepimiz medya dahil her yer bir AKP odaklanması için de AKP ile işte şeyle o anlamda siyaseten sadece o şeyle odaklanıp Erdoğan'la yatıp onunla kalkıyoruz. Ama ben gene tabana güvenmek istiyorum ve bu dönüşümde siyasetin dönüşümünde taban umarım sağlayabilir diye umut etmek istiyorum. Daha farklı o 21. yüzyıl siyasetini içinden çıkarabilir gene bu ülke diye. Evet 19. değil 21. yüzyıl evet. evet arada 20. yüzyıla atladık, atladık. ama önemli değil. <gülüyor> en, en uzun yüzyıldı. <gülüyor> evet, özellikle de tabii 20. yüzyılın 1930'larını işte birazcık bakmaya evet. çalışıyoruz fırsat oldukça. O evet. çok ürkütücü geliyor faşirmin yükselişiyle beraber. Geçelim ondan bir dahaki sefere tekrar. <gülüyor> ben mutlu bir son yapıyordum ya. Evet. Bir dakika. Yok yok, mutlu mutlu sona ben varım şimdi. Burada <gülüyor> bitirebiliriz sanıyorum <gülüyor> programı bitirince mutlu oluyorum senindenden senin kutluyorum hiçbir şey hayır, mi oldu hiç <gülüyor> alınma <gülüyor> peki oldu çok teşekkürler Olduk, görüşmek <gülüyor> üzere seyyare